Bismillahirrahmanirrahim. Rabbül Âlemin, el-Çalâb ve ve la Khayrü din Lema Vâgede Fâlemi Ey Hâl-i İhsûan, fâinna ve aleyhi ve meşerri alımlar muhtesatı ve kulla muhtesim bidâ ve kulla bidâte zallâle kulla zallâlet ve sahibi ha fi ve biz senedin muttasili ile Nabi sallallahu aleyhi ve sallam, onu, "Kaldı, vallahi ve semi vatta'a." Ve تَأَمَّرَا عَلَيْكُمْ عَبْدُ صَلَقَ Salak اللّٰهِ فِي Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dinimizin emirlerinden, yasaklarından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisi şeriflerinden bir miktarını size şurada anlatacağım. Bunların açıklanmasına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz başımızın tacı numune-i imtisalimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhu için sonra sahib Enbiya ve Mürsel'inin Peygamber Efendimiz'in ashabının etbaının cümle Evliyaullah'ın ve hasreten Sadat ve meşayih turku u Aliye'mizin ve okuduğumuz eserlerin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan müellif ve ruhları için ve uzaktan ve yakından bu malumatı dinlemek üzere şu meclise cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve hayatta olan kardeşlerimizin, sizlerin ve bizlerin sıhhat, afiyet ve selamet üzere olmamız için bir Fatiha 3 İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Hepimizce malum olduğu üzere bu dünya bir imtihan alemi. Burada bizim asıl vazifemiz Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk etmek suretiyle bu imtihanı iyi bir şekilde neticelendirmek. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri bize bildiriyor. Bu ayetler arasından bir ayeti kerimi misal olsun diye okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Memâ halaktul cinne ve'l insa illâ budun. Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma ureedu minhum bir rizki ve ma ureedu en yut'imun. Ben onlardan rızık istemiyorum, beni taamlandırmalarını da istemiyorum. İnna <gülüyor> Allaha huvel razzaqu zul kuvvetil metin. Allahu Teala azizdir, alemdir ve kuvvet sahibidir, metin sahibidir. Metin Aziz Celil Allahu Teala Hazretleridir. Şimdi Allahu Teala Hazretlerine o halde ilk vazifemiz onu tanıyıp azametini, celalini idrak edip ona güzel kulluk etmek. Bu güzel kulluk etmek için önce ilim lazım. İlmin de tabi nereden alınacağı meselesi var. İlim hakkında gerek Kur'an-ı Kerim'deki, gerek hadisi şeriflerdeki teşvikler, alimler hakkındaki teşvikler, ilim hakkındaki teşvikler kayıtsız şartsız değildir. Kayıtsız şartsız bilmek de, ilim de yani bilgi şubeleri de onlar da kıymetlidir ama alimleri öven ayeti kerimeler, hadisi şerifler ilmi öven ayeti kelimeler, hadisi şerifler mutlak olarak övmez. Onların incelenmesinden çıkar ki neticede anlaşılır ki Allahu Teala Hazretlerini bilmeye ve ona iyi kulluk etmeye yönelmiş olan bilgiler kıymetlidir. Çünkü herkes alim olamaz. Ama herkes Allahu Teala Hazretlerine iyi kulluk etmekte vazifelidir. Çoban da, köylü de, şehirli de, vezir de, paşa da, bakan da, padişah da herkes onun için asıl olan insanın iyi kulluk etmesine yarayan, Allah'ı iyi tanımasına yarayan bilgileri bilmektir, öğretmektir, öğrenmektir. Bunların kaynağı da, bunların kaynağı da Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in Sünneti Seniyesidir. Bunlara dair bir iki hadise şerif okuyalım tevabülken. Ondan sonra anlaşılacak ki onlara uymamız ve Güzel işler yapmamız lazım bu dünyada. Bu dünyada güzel işleri yapmak, yani amel işlemek, iş işlemek, tembel oturmamak, boş durmamak, fırsatı boş geçirmemek, imtihan zamanında hiçbir şey yapmadan atıl ve batıl durmamak lazım geldiğini herkes kabul eder. Ama o ameli nasıl yapacağımızı da yine buradaki hadisi şeriflerden okuyalım. İrbaat el-İrbaat i̇bn Sariye radıyallahu anhten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir gün onlara bir hutbe irad etmiş. Öyle bir hutbe ki kalpler titremiş. O okuduğu hutbeden, söylediği sözlerden. Gözler yaş dökmüş, gözlerin pınarları açılmış, sel gibi yaşlar dökülmüş. Çok duygulandırmış ashab-ı kiramı o konuşmaları. Onun üzerine ashab-ı kiramdan bazıları konuşmanın arkasından demişler ki Ya Resulallah ke'ennena mev'izatu müveddi'in fe evsinâ. Sanki bu konuşman Ya Resulallah ayrılıp gidecek, veda edecek bir insanın konuşmasına benziyor. Öyle hissettik, öyle anladık. Bize tavsiyede bulun, bize vasiyette bulun Ya Resulallah demişler. Peygamber Aleyhisselatü Selam Hazretleri buyuruyor ki ''Ulusu ikum bir takvallah'' ''Madem vasiyet istediniz'' der gibi ''Size takvayı tavsiye ederim'' Nasıl takva? Takvallah Allah'ın takvasını ''Vessem'i ve ta'a'' ''İşittik ve itaat ettik'' demeyi tavsiye ederim ve in teemmara aleyküm abdün başınıza bir köle emir tayin edilse bile başkan olarak bir köle bile başınıza tayin edilse bile baş üstüne deyip ona itaat etmenizi tavsiye ederim diyor. Hadise şerifin öbür cümlelerine geçmeden önce evvela uusyiküm bi takvallah dedi. Allah Allah'ın takvasını size tavsiye ederim. Allah'ın takvası sözü tabii biz Türklere göre izah edilmesi gereken bir tabir. Ne demek Allah'ın takvası? Allah'tan takva demek. Allahu Teala Hazretlerinden korkmak, sakınmak, çekilmek demek. Çünkü Allahu Teala Hazretleri esma-i hüsnasını okursak isimlerinden bir tanesi darun. Bir tanesi de nafiun. Allahu Teala Hazretleri insana hasım oldu mu? Vay o insanın haline. <gülüyor> Zararı eriştiren de Allahu Teala Hazretleridir. Faydayı veren de Allahu Teala Hazretleridir. Bi melekü melekûtü şey. Her şeyin gücü, kuvveti, hükmü idaresi Allahu Teala Hazretlerinin elinde. Allah-u Teala Hazretlerinden korkmayıp da kimden korkacak insanlar? Allah'ı bırakıp da veya başka bir şeyden mi korkması lazım? Allah varken korkulacak zat-ı celil olarak insan başka bir şeyden mi korkar? Başka bir şeyden mi korkmalı? Allah'a isyan edip de kula itaat mi etmeli? Olmaz. Asıl korkulacak. Asıl korkulacak. Asıl çekinilecek. Asıl sakınılacak. Husus Allah-u Hazretlerinin boşluksuzluğuna uğrayıp suret uğramak suretiyle azabına gazabına uğramak suretiyle dünya ve ahireti perişan etmektir. Asıl korkulacak odur. Allah'tan insan nasıl korkar? E, korkan ada, adam korktuğu yerde ihtiyat eder. Bir insan korkak bir insan olsa geceliğin sokağa çıkmaz. Dar sokaklara girmez. Efendim korkak bir insan olsa efendim her hareketini ölçerek biçerek yapar. Efendim sözünü dikkatli söyler. Her türlü tedbiri alır. Eh, Allah'tan korkuyorsan sen de öyle yapacaksın işte. Madem korkuyorsun, madem bir gün onun huzuruna çıkacağız, hiç çek şey şüphe yok. Yani en en temel hakikatlerden imanımızın en önemli rükünlerinden birisi şu ki hepimiz onun huzuruna çıkıp bu dünyada yaptıklarımızdan hiçbir zerresi en küçük noktası bile gizli kalmadan hesap vereceğiz hiç şüphe yok e nasıl korkmaz insan bir ondan korkmamız lazım peki insan nasıl olur da bu ne biçim gaflettir de, nasıl iştir Allah'ın korkması asıl korkma olması gerekirken insanın her hareketini ona göre tanzim etmesi gerekirken onu bir tarafa bırakır da Başka korkulara göre hareketlerini tayin eder de Allah karşı pervasız olur. Bu ne biçim bu ne biçim pervasızlık? Bu ne biçim cüret? Bu ne biçim düşüncesizliktir ki Allah'tan korkmuyor. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun hareket etmeyi düşünmüyor. Ali'nin, Veli'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in veyahut neyse artık dünyada kimlerden korkuyor? Kimlerden çekiniyorsa onların korkusuyla şey yapıyor. Olmaz öyle şey. Olmaz. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan da kula itaat edilmez. mi? İçki içledi birisi. Babası olsun isterse. Veli nimeti olsun. Küçükten beri alıp büyütüp beslediği kimse olsun. Ne olursa olsun. Orada Allah'a isyan var. Orada ona itaat edilmez. Kula itaat edilip de Allah'a isyan edilmez. İnsanların aklı varsa bir gün huzuruna çıkıp da hesap verecekleri Muhakeme olunacakları huzurunda Allahu Teala Hazretlerinden korkarak her işini ona göre tanzim etmeleridir. Peygamber Efendimiz de onun için onu tavsiye ediyor. Allah'tan korkun diyor. Tabi ne demek bu yani hep korkuda korkuda mı işimizi yapacağız diyorlar bazı kimselerde. Yani korku korku korku. Bizim dinimizi bizim dinimizin inceliklerini bilmeyenler bu korkuyu korku dini olmasını dinlerin tenkit ediyor, ediyorlar. Yani korkutarak bir şey yaptırmayı iyi bir şey olarak görmüyorlar da tenkit ediyorlar. Bizim dinimiz elhamdülillah her hususta her ahlak hususunda her meselede her tarafı düşünmüş her bakımdan kamil bir dindir. Hiçbir eksikliği yoktur. Bizim dinimizde sevgi de vardır, korku da vardır. Cömertlik de vardır, ihtiyat da vardır. Efendim, her ahlakın şu ucu da vardır, bu ucu da vardır, o tarafı da vardır, bu tarafı da vardır. Hiçbir tarafı ihmal edilmemiştir. İnsanda elbette Allah sevgisi, aşkullah, muhabbetullah ilk önce yerleşecek. En güzeli odur. İnsanın kalbine aşkullah, muhabbetullah yerleşecek. Ama o aşkullah, muhabbetullah yerleşmesi korkmaya mani değil ki. Seven daha çok korkar. Seven insan sevdiğinin rızasını kaybetmekten titremez mi? Aman hatırını kırmayayım. Aman sakın şöyle bir hareket yapıp da bu sevgiyi zedelemeyeyim. O sevdiğim kimse bana küsüp darılmasın. Ben ondan ayrılmayayım, o benden ayrılmayalım demez mi? Demek ki sevginin içinde de korkmak var. Yani o bakımdan... Din düşmanlarının Müslümanlığa hücumları, Müslümanlığın her yerini tanımamalarından doğmuş efendim, garaskerane bir tenkit oluyor. Takvallah, yani Allah'tan korkmak, sevgiden de olur. Sevginin de orada payı var. Allahu Teala Hazretleri bize çeşit çeşit nimetleri ihsan eylemiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş, zenginlik vermiş, evlat vermiş, akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, dil vermiş. Yokluğunda anlaşılır onların kıymeti. Bir, bir olmasın da bak nasıl o zaman insan dolaşır durur böyle ayağı yanmış gibi. Bunca nimet vermiş, en büyük nimet olarak da hak yolda yaratmış. Ondan sonra da peygamberlerin en şereflisine ümmet etmiş, kitapların en şereflisine tabi kılmış. Daha ne istiyoruz? E bu kadar nimetin karşısında mert bir insana, yiğit bir insana... O nimetleri kendisini veren zatı celile karşı gelmek, isyan etmek, onun rızasını düşünmemek yakışır mı? Yakışmaz. Onun için bizim dinimizde Allah'tan korkmak elbette azamet ve celal sahibidir. Elbette yerlerin, göklerin sahibidir. Dilerse, dilerse zalimlerin başına yıldırımlar yağdırır ve yağdırmıştır. Öyle kafirlerden var. Peygamber Efendimizin yanına gelmişler küfürlerinde inat etmişler. Dönerken başlarına yıldırım yağmış insanlar var. Yok değil. Dilerse yıldırım yağdırır. Dilerse bir kavmi yerin altına geçirir. Dilerse zelzelelerle herak eder. Dilerse tufanlara gark eder. Her şeye kadir. Elbette o azabından da korksunlar ama kafirler o tarzda korksun. Kafirler titresin. Güç, kuvvet sahibi olan, aziz ve celil olan her ünde galip olan, her bakımdan tam kamil olan Allahu Teala azametinden korksunlar titresinler, geceleri gündüzleri ötleri patlasın. Ama bizim korkumuz başka. Biz Allah'ın rızasını acaba kaybedersek halimiz nece olur diye. Bizimki bir başka türlü korku. Onlar onu işte anlayamıyorlar. İlk önce bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Sonra ve sem'i ve ta'ati ve in te'emmer aleyküm abdün. Başınıza bir köle bile tayin edilse ona senin sözünü duyduk tamam itaat ediyoruz diyeceksiniz. Başınıza bir köle bile. Bir başka hadis-i şerifte de habeşi bir köle bile tayin edilse diye. Hani o, o zaman Afrika'dan şuradan buradan köle alırlarmış kullanırlarmış. Arapların kendisi beyaz tenlidir. Beyaz renklidir. Umumiyetle siyah renkli varsa onlar Afrika'dan filan gelmiştir. Onlar onlara cahiliyet devri adeti olarak tepeden bakarlardı. Yani onu bunun rengi kara diye. Şimdi Amerikalılar yapıyorlar ya, onun gibi ona tepeden bakarlardı onlara. Afrikalı köle diye. Hatta Ashab-ı Keram'dan birisi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a seni kara kadının ka oğlu seni demiş de Peygamber Efendimiz onu şey yapıyor çekmiş bir kenara. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sen öyle bir insansın ki, sende cahiliyet devrinin kötü adetlerinden adet kalmış. Bir insan anasından babasından ayıplanır mı? İnsan anasını babasını seçme hürriyetine sahip mi ki ayıplıyorsun? Onun hür olduğu sahada yapabileceği şeyi yapmadığı zaman ayıplayabilirsin. Bir insanın senin boyun ne kadar kısa diye ayıplayabilir misin? Kendisinin ne gücü var zavallı, acizden çiz aciz bir mahluk? Yaradana bak sen. onu öyle yaratmış, karar renkli yaratmış. Böyle azarlayınca peygamber efendimiz zarif bir tarzda böyle bir sistem edince ona gitmiş hemen özür dilemiş. Yani onların içinde demek ki böyle bir şey var. Yani bir köle bile başınıza emir tayin edilse uyuyacaksınız. Şimdi bunu niye söylemiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Demek ki son zamanlarına ait bir hutbe. Demek ki dinleyenler anlamışlar ki peygamber efendimizin bu hutbesinde bir yanıklık var. Veda edecek bir insanın Söyleyişi gibi bir söyleyiş Niye burada takvanın arkasından itaati tavsiye etmiş Başa geçecek insanlara şu bakımdan İslamiyet intizam Dinidir İslamiyet'te der ve derlik yoktur İslamiyet'te Her şey halledilmiştir Tayin edilmiştir Çözülmüştür Üç kişi yola gitse Müslümanlıkta Hadi İstanbul'a gidelim mal alalım dedi. Üç tane tüccar Ankara'dan otobüse bindiler İstanbul'a gidiyorlar. Üç tanesi aralarından bir tanesini sen bizim başkanımız ol, imamımız ol diye başkan seçecek. Mecbur. Bizim dinimizin adeti, güzel adeti böyle. Nerede bir topluluk varsa o topluluğun son sözü söyleyecek olan bir hakimi, bir başkanı olacak. Eğer ben kimseye aldırmam, kendi aklım neyi emrediyorsa kendi burnumun doğrultusuna hür hiç kimseye bakmadan yaşarım. Olmaz bu İslami tabiye değil. Kim zamanının imamını bilmezse cahiliyet ölümüyle ölür diye bir hadisi şerif nakledilmiştir. Kime itaat etmen gerektiğini bileceksin. Herkes bu itaatle vazifelidir. Ve nerede bir topluluk varsa Şimdi mesela şu cami. Şu camide birisini başa geçirip imamlık yaptırmıyor muyuz? O Allah ekber dediği zaman eğilmiyor muyuz? Semey Allahülümenhamide dediği zaman kalkmıyor muyuz? Hepimiz bir başka zaman eğilsek bir başka zaman kalksak olur mu? Olmaz. İşte öyle olacak. Cemaat öyle intizamlı olur. Ha, böyle güzel. Bu anlaşıldı. Zaten bu sözlerden de anlaşılıyor burada insanların içinde bir kötü huy var. İtaati kolay kolay herkese karşı yapmaz. Tabi böyle hatırlı, nüfuzlu, zengin, itibarlı, sözü sohbeti yerinde otoritesini kahren kabul ettirmiş herkese. istese de istemese de kendisi yükselmiş bir kimse başa geçerse herkes gık demez uyar. Ama filanca sizin başınızda olsun siz ona uyun dediğiniz zaman bu sefer birisi der ki ben ondan daha şerefliyim. Ben ondan daha üstünüm. o kim oluyormuş onun yaşına, başına, tecrübesine, onun bilgisine falan başlar Çeşit çeşit sözler söyleme. Nitekim Peygamber Efendimiz bir ordunun başına Müsaamet bin Zeyd'i radiyallahu anhuma tayin etti. Vefatı ittihalinden sonra, vefatın Nebi'den sonra ashabın bazen dediler ki bu zatın komutanlığını bırak da yerine bir başka bir kimse iktayini. Dedi ki Resulullah'ın tayin ettiği bir şahsı değiştirmeyeyim ben hiç. Ona uyacaksınız ve kendisi onu Medine'ye minerve eden ordunun başında uğurlarken efendim atının dizginlerini çekerek öyle yanında seyis gibi gitti. Koca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ashabın en yükseği o işte o köle zadenin o köle zadenin atının önünde öyle yürüdü de çünkü Resulullah tayin etmiş onu komutan tayin etmiş. Ondan sonra vazifelendirilmiş, ben onu değiştirmem dedi. Ondan sonra cihade gidiyor, hayırlı bir hizmete gidiyor. Ne kadar büyük ibretler var, onu öyle uğurladı. Şimdi bu eski devirdeydi. Şimdi, şimdi böyle bir şeye lüzum yok. Diyemeyiz, lüzumsuz olduğunu gösteren bir delil olması lazım ki. Bundan efendim 14 asır geçtikten sonra 20. yüzyıla vardığınız zaman o zaman kimse kimsenin sözünü dinlemesin. Herkes başına buyruk olsun diye bir emir birisi çıkartıp getirirse o zaman kendi başına yaşa. Hiç kimseye tabi olma. Öyle değilse o zaman da şimdi de aynı intizamı göstereceksin. Peki kime itaat edilecek? Kim imam olacak? Kim tayin edecek? Ya işte nice zamandır Müslümanlar bunu kaybetmişler. Nice zamandır Müslümanlar bu işleri kaybetmişler. Kısaca söylemek gerekirse, İslamiyet'i en iyi bilen bir kimseye tabi olacak ki insan yanlış yolda götürmesin. اِذَا كَانَ bu deliyle قَوْمٍ لَيَتِيهِمْ ile الْاَرْضِ الْجِيَافِۜ bir kavmin kılavuzu karga olursa bir kavim bir karganın peşine takılırlarsa karga nereye götürür onları uçar uçar uçar uçar acaba gül mi götürür yok leyetihim ile ardıl ciâfi leşlerin olduğu yere götürür çünkü karga kendi keyfine göre leş yediği için leş kargası Dostlar, oraya götür. onun peşinde gidersen oraya gidersin olmaz kargaya kargaya kılavuzluk olmaz. <gülüyor> Kılavuz olacak kimse Allahu Teala Hazretlerini bilecek. Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesini bilecek. Dinde fakahet sahibi olacak. Anlayış sahibi olacak. Bilgi sahibi olacak. Kendisi hak yolu bulmuş ve hak yolda herkesin gıpta ettiği bir tarzda sıratı müstakimde yürüyor olacak. Sen de ona uyuyacaksın. Meseleni soracaksın. Derdini açacaksın. Sözünü dinleyeceksin. Hocam benim şöyle bir müşkülüm var. Acaba ben nasıl yaparsam Allah'ın rızasına daha uygun olur diye alimlere tabi olunacak yani netice itibariyle. Devam ediyor hadisi şerif. İnnehu men ya'iş minküm feseyyereh tilâfen kesîrâ. Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecek. Çok çekişme, çok ayrılık, gayrilık uğraşma, mücadele görecek diyor Peygamber Efendimiz. Kendi ashabı, kendi zamanında bir sağlam cemaat olduğu halde öyle diyor. Sizden yaşayan bir zaman sonra çok büyük ihtilaflar görecek. Bu nasıl olur? Bu Resulullah böyle söyler. Allahu Teala Hazretlerinin bildirdiği kimse bilir ve söyler. O, o nelere işaret etti çünkü Resulullah'tı hak Resul olduğuna delildir onun her sözü bak sizden yaşayanlar ileride ihtilaflar görecek diyor Peygamber Efendimiz ne zaman söylüyor herkesin birlik beraberlik içinde karşısında diz çökmüş olduğu bir sırada söylüyor fe aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefair <gülüyor> râşidînel mehdiyyin o zaman size benim sünnetim ve Benden sonra geriye kalan, hak yol üzere olan, hak yolu gösteren halifelerin yolunu tavsiye ederim, diyor. Şimdi bunu da izah etmemiz lazım. Çünkü kelimeler asırlar boyunca manalarında değişikliklere uğramışlar. Değişikliklere uğramışlar. Aleyküm bir sünneti. Benim sünnetimdir. sünnetime uymayı tavsiye ederim. Onu anladık. Resulullah'ın bir yaşayış tarzı var. Sözleri var. Fiilleri var. Tavsiyeleri var. Yasakları var. hareket Resulullah'ı numune alacağız, örnek alacağız ve Resulullah'ın peşi sıra yürüyeceğiz. Onun yoluyla yürüyeceğiz. Kısaca sünneti bu. Sözleri, fiilleri, hareketleri, tavsiyeleri, rızaları, şeridi işaretleri bu tamam ve sünnetil hulefair el mehdiyyin o ne demek geride kalan hak yol üzere olup da hak yolu gösterecek durumda olan halifelerin sünnetini de tavsiye ederim ne demek işte burası izah edilmesi gereken bir nokta bu burada da dikkat edilirse şey var işte demin söylediğimiz husus var Hak yol üzere olacak kendisi, hak yolu gösterecek işaretlerinden, sözlerinden anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz'in arkasından insanlara, Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu gibi hakkı gösteren, Allah'ın yolunu gösteren insanlar. İşte burada insan şeyi hatırlıyor. El-ülemâ-u ve reffetül Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberlere varis olunmaz, peygamberlere varis olunmaz. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Nasıl varis oluyor alimler peygambere? Vazife bakımından varis oluyor. Nasıl peygamber efendimiz, ey insanlar Allah'tan korkun, itaat edin, hak yola girin, hesabı unutmayın, ahirete göre hayatınızı tanzim edin gibi tavsiyelerle insanları nefse uymaktan, şeytana uymaktan, birbirlerine zarar vermekten men etmiş ise aynı yol üzere, aynı Peygamber Efendimiz'den nuru alarak, işareti alarak, yolu görerek başkalarına o yolu gösteren insanlar. İşte onların sünnetleri dedi, işte o insanların yolu demek. Peygamber Efendimiz'in yoluna uyacak insan kısaca ve serbest bir şekilde tercüme etmek gerekirse peygamber efendimizin yolunda yolunca gidip de insanları ifad eden kimselerin de yolunda gidecek abdu'u aleyha bin nevaciz nasıl bazı mahluklar bir şeyi böyle mesela bir köpek bir avı tuttuğu zaman neyle tutar Tırnaklarını geçirir veya bir arslan dişleriyle böyle sımsıkı ısırır. Nasıl giyeyi yakaladığı zaman aslan böyle şey yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ona böyle dişlerinizi geçirerek sımsıkı sarılın diyor. Pençenizi, dişlerinizi geçirerek sımsıkı sarılın. Yani elinize bir fırsat geçmiş Resulullah'ın yolu, sünneti ve Resulullah'ın yolunda giden insanların yolu, yürüyüşü, hali, tavrı. Ona sıkı sarılın diyor Pey Peygamber <gülüyor> Efendimiz. Yani öyle gevşek bir tarzda değil. Aslan avı gevşek tutarsa av durur mu? Elinde kaçar gider. Sımsıkı yapışın diyor ona. Ve iyyaküm ve muhtesatit umud. Sonradan ortaya çıkan uydurma bid'at işlerden sakının. Sakın uydurmalara tabi olmayın. Buradan anlaşılıyor ki külle Çünkü her sonradan ortaya çıkmış olan şey Sapıklıktır diyor Peygamber Efendimiz Ve bu hadis-i şerif de hadisi hasen Sahih bir hadistir Tirmizi'nin şeyine göre Ve diğer dilemanın kavillerine göre Sahih bir hadis şeriftir. Demek ki biz çok kuvvetli bir şekilde Peygamber Efendimiz'i tanıyacağız, Sünnet-i Selinyesi'ni tanıyacağız, o yolda yürüyeceğiz ve dinde ikinci bir şeyi bileceğiz. Bid'atları bileceğiz. Bid'at neymiş dinde? Bid'at dediğimiz şey neymiş? Peygamber Efendimiz'in yolunun zıtlı bir yol oluyor. İnsanlar ona da uyuyorlar ama o yol yanlış bir yol oluyor da Peygamber Efendimiz o yola uymayın diye onu ısrar ve... ...bu devrin insanları Hayata gözlerini açtıkları zaman, içinde bulundukları zümrenin usulüne, ev, efendim, erkanına, nizamına sımsıkı sarılıyorlar. İslamiyet'i ona uydurmaya çalışıyorlar. Yani babadan ne yol görmüşse, hangi cemiyetin içinden büyümüşse, sen ona tesir edemiyorsun. Adam kazara, bektaşıyla arasından yetişmişse, onu tutup da bu tarafa getiremiyorsun. Alevilerin arasından yetişmişse Sünnilere yanaştıramıyorsun. Efendim falanca şeyden yetişmişse öyle gidiyor artık. Derleyip toparlayamıyorsun bir türlü. Hatta kendi yolunu teyit ve takviye edecek deliller arayıp bulup senin de karşına 80 türlü lafla itirazla çıkıyor. Gel hakkı kabul et. Hak yola gir dediğin zaman 80 türlü laf söylüyor sana. Küçük bir misal söyleyeceğim. İçinizde bu sözümden kimse alınmasın. Yani ben hepinizi seviyorum. Hepinizden de daha kusurlu olduğumu kendim kabul ederim. Benim de nice kusurlarım vardır da beni affederek dinleyin. Sigara içmek. Şimdi sigara içmeyi ele alalım. 2-3 hafta önce eniştem sigara çok içtiğinden dolayı akciğer kanserinden öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Geçen gün bu Ankara'nın yakınındaki bir köye gittim. Orada işte nasıl falanca hacı amcamız çoktandır görmüyorum deyince sizlere Ömer Ömür dediler. Efendim bir iki hafta önce o da dediler falan gitti. Nereden kanama? Akciğerinden kanama. Ne olmuş? Çok sigaradan akciğerinde kanser olmuş onda Şimdi ben sigara aleyhinde birkaç söz söylesem yani bir mahsur var mı böyle yakınlarımızdan böyle birkaç tanesinin de böyle acısı üzerine acı acı söylenir derler insanı ben şimdi söyleyeyim. Şimdi sigara içiyor millet. Neden içiyor? Resulullah içti mi acaba? Yani tütün sardı da böyle efendim şey yaptı da içti mi? Veya tütünü öyle ince ince kıydırıp efendim? Güzelce güneşte kurutup, çubuğun içine koyup da tüttürdü mü? Yapmadı. Efendim içiyor. E canım insanlar içer. Zaten insanlar hangisi, kaç tanesi Resulullah'ın yolunda gidiyor ki? Kaç tanesi sünnet-i seniyeye uyuyor ki? Peki güzel anladım senin ne demek istediğini. Zaten adam mümin değil. Zaten adam şey değil. Efendim, e, i̇manı da ne olduğunu bilmiyor. Namaz kılmıyor zaten. Namaz part, namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor. Eh bu taraftan sigara içmiş ne olacak, tamam onu anladım peki onu bir tarafa ayıralım, şimdi bazı kimseler var camiye beş vakit geliyor, o da içiyor, bazı kimseler var ehli tarik, ehli tarik ne demek yani ben, ben biraz daha titiz Müslüman olacağım yani daha iyi daha güzel Müslüman olacağım Efendim Allah'ın rızasını daha ince elekten geçirerek hareketlerimi bulmaya çalışacağım, ona göre yaşayacağım diyor. Sen geceliğin horur horur uyurken o geceliğin kalkıyor namaz kılıyor. Sen geceliğin uyurken o eline tesbih alıyor, Allah Allah diyor, la ilahe illallah diyor. Efendim, bir sürü meşakkatli işleri sırtına yükleniyor çünkü kahraman insan yani Allah'ın rızasını kazanacağım diye gayret kemerini beline kuşanmış gayretli bir insan. Allah Allah, bunların içinde de bir şey, sigara içenler var, ya işte bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bidatlardan kaçının demiş, bu peygamber efendimizin yapmadığı şeyleri yapmamamız, yaptığı şeyleri yapmamız gerekiyor, bu hadis-i de gayet açık olarak görüyoruz, sen böyle bir müdafaa bir başla, bak onlardan sözleri dinle şimdi müdafaları, neler söylüyorlar? Hem de bayağı ayetler, hadisler, şunlar, bunlar birçok şey biliyor. Maşallah. Allah ilmini daha ziyade etsin. Ve çok şey söylüyor. İyi ama benim eniştem öldü işte. Tanıdığım hacı amca öldü. İnsanın nefesi tıkanıyor, merdivenlerden çıkamıyor. Sabah in, öksürüyor. Efendim, yani 20 yaşında zevkle içiliyor da. Delikanlılık psikolojisi içinde ben büyüdüm falan diye. 40 yaşından sonra burnundan fitil fitil geliyor. 60 yaşından sonra daha fena oluyor. Misal olarak söyledim bunu. Yani yaygın bir misal olduğu için bizim memlekette mesela sigara bir büyük afet. Kapalı yere girersin sigara içer millet kibarı da içer kabası da içer. Ya bu kapalı yerde sigara içilmez malum işte yazmış yasak ondan sonra hoşlanmayanların hoşlanmayacağı şeyi yapmak nezakete uygun değildir cemiyette. Yani bir topluluğa girdiği zaman o topluluğun insan huzurunu kaçıracak şey yaparsa ayıp telakki edilecek, kibarlığa uymaz, nezakete uymaz. Açar, içer. Yani şoför yazmış oraya otobüste, sigara içmek yasaktır. Kendisi sigara içiyor. Ben de burada bir yazı var, sen niye içiyorsun sigarayı diyorsun? Zor düzgün bir cevap veremiyor tabii, içiyor. Bir yaygın afet. Parası da bir hayli para, paralı. Vücuda da zararı var. Ulema da hiçbir tanesi de methedici bir yazı yazmamış bu sigara hakkında içki, e, şey, duhan derlerdi eskiden. Duhan da duman demek yani Arapça. Duhan içmek hakkında, tütün içmek hakkında sigara hakkında hiçbir tanesi de bir methiye yazmamış. Eski ilk çıktığı zamanlarda Osmanlı uleması ayağa kalkmışlar hepsi bu gavur adetidir, bunu nereden çıkarttınız, içmeyin haramdır diye, israftır, vücuda zarardır, haramdır diye. Ondan sonra iş, itirazlar çıkmış derken, oradan oraya, bin adamlarından da içenler başlamış. Sonra elime bir kitap geçti, Harem-i Şerif'te adamın birisi meraklanmış, dört mezhebin kadısına ayrı ayrı müracaat etmiş, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Duhan hakkındaki hükmünüz nedir diye hepsi haram demişler. Efendim çeşitli efendim devirlerde yazılan şeyler de böyle. Şimdi gene Hicaz'da, Hicaz'da yani Suudi Arabistan'da ulema caiz değildir, haramdır diye fetva veriyorlar. Buna rağmen böyle bir yaygın şey gidiyor. Böyle olmayacak. Yani bir küçük misal söyledim. Siz buna kıyas ederek öteki giyim, kuşam, hareket, Efendim, yemek yiyiş tarzı, oturuş kalkış tarzı, kadın erkek ayrılığı, beraberliği, açıklık saçıklık, kapalılık, içki, bira efendim bilmem her, her şeyi artık bunları bir misalden ötekileri hani e, anlayın ki insanların çoğu bugün Müslümanım diyor ama Müslümanlıktan çok uzak işler yapıyor ve söylediğin zaman da çeşit çeşit itirazlarda bulunuyor itirazlarda bulunmayacağız Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyi yap. Mahkeme-i Kübra'da da bunu neden yaptın diye sorarlarsa dersin ki Yarabbi bir filanca kitabı açtım orada Resulullah'ın sünneti diye şöyle bir şey yazmıştı. Ondan yaptım. Beraat edersin. Yüzde yüz beraat edersin. Ama Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi müdafaa edeceğim diye tel dökersin orada. Yani onu yap, ötekisini yapma. Diğer bir hadisi şerife okuyayım. An Ebi Şüreyhin'il Hüzaiye radıyallahu anh karaca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Peygamber Efendimiz bizim yanımıza çıktı diyor Ebi Şüreyh el Hüzai radıyallahu anh anlaşıldığına göre Resulullah Efendimiz hücre-i saadetindeymiş demek ki mescitte bunlar oturuyorlarmış hücresinden mescide kapısı vardı peygamber efendimizin oradan geçmiş mescide çıkmış peygamber efendimizin evi mescidin yanındaydı kapısı içeriye açılırdı mescidin içine açılırdı oradan gelirdi peygamber efendimiz ve şimdi yattığı yerde tabi kendi hücresi Hz. ayşe Sıddık'a validemizin efendim hücresi idi ee, orada Peygamberler nerede vefat etmişlerse oraya defne olunurlar diye oraya defne olunmuş. Mesicide çıkmış Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Fakale, eli ise teşadüne en la ilah e illallah ve enni rasulullah. Siz şahidet etmez misiniz Allah'tan başka mabut olmadığına? La ilah illallah demez misiniz? Allah vardır, Allah'tan gayrı mabut yoktur demez misiniz? Ve Resulullah, ben Allah'ın elçisiyim, bunu kabul etmez misiniz? Muhammedur Resulullah demez misiniz? Bu hususta şahitlik etmez misiniz? Söylemez misiniz bunu? Kalu bela, söyleriz ya Resulallah, niçin söylemeyelim, nasıl olur? Elbette Allah vardır, bildim. sen de Allah'ın bize gönderdiği mübarek elçisi, başımızın tacısını. Kalu bela, hâle inne hâdel kur'âne tarafu biyedillah ve tarafû bi'eydîküm fetemesekû bi'hî. Bu Kur'an-ı Kerim, bu Kur'an-ı Kerim söylemiyor kelime olarak, bir ip gibidir, söylemiyor da sözünün ucundan anlıyoruz, kendimiz aklımızda çıkartıyor. Bir ip gibidir demek istiyor Peygamber Efendimiz, bu Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allah'ın elindedir diyor. E ne olur böyle bir tarafı Allah'ın elinde olan şey? Anlıyoruz ki ipi kastediyor Resulullah Efendimiz Zikrinde. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir tarafı Allahu Teala Hazretlerinin elindedir ve bir tarafı da sizin elinizdedir. Yani bir ip gibi düşünün. Siz bir çukurdasınız, bir çukura batmışsınız, düşmüşsünüz. Sizi kurtaracak bir ip sarkıtılmış. Bir tarafını siz yakalıyorsunuz. Bir tarafa Allahu Teala Hazretlerinin elinde fetemes <Sessizlik> sekü bu ipe sım sıkı sarılır. Sıkı tutun, bırakı vermeyin. Aman sıkı tutun. Ve en lekum len tadillu ba'dehu ebeda. Böyle yaparsanız dalalete de düşmezsiniz, helak de olmazsınız. Asla helak de olmazsınız. Şimdi bu hadis rivayette kısaca şunu söylemek lazım evvela ki Allah-u Teala Hazretlerinin eli nasıl oluyor? Bir ucu Allahu Teala Hazretlerinin elindedir, bir ucunu siz tutuyorsunuz. Yani Allahu Teala Hazretleri sizi çekip kurtaracak diye bu nasıl şey? Ha, bu müteşabih bir kelime. Yani biz bunu biz bunu Allahu Teala Hazretlerinin bizim elimiz gibi eli var diye anlayamayız. Öyle anlarsak sapıtık bir insan oluruz. Neden? Ayeti kerime var. Cümlenin bir tarafını düşünür, öbür tarafını düşünmezse insan meseleleri doğru düzgün anlayamaz. Bektaşil demiş ki, namaz kıl, kılmam demiş. Niye kılmazsın? Kur'an-ı Kerim kılma diyordu ondan demiş. Ya Kur'an-ı Kerim namaz kıl deyip dururken nasıl kılma diyorsun sen? Göster bakalım yerini demişler. La takrabus salate'yi açmış göstermiş. Hakikaten de la takrabus salate ne demek? Namaza sakın yaklaşma demek. La takrabu yaklaşmayın. Es salate namaza yaklaşmayın. İşte bak içe gelin bakalım demişte. Bir de bu tarafı var ya. La takrabus salate ve entüm sükara namaza yaklaşmayın ama sarhoşken yaklaşmayın diyor. Hatta ta'lamu ma tekulune. Ne söylediğinizi bilmezsiniz abur cubur yalan yanlış konu Allahu Teala huzuru mu orası eğlence yeri mi? mi, cami yani o o sözün manasına içki içmeyi demek. Adam içkiden vazgeçmiyor. Namaza yaklaşmayın diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Yani ben illa sarhoşlukta duracağım, içkide duracağım. Oh, oh, yaklaşmıyorum diyor. Öyle olmaz yani de bir meselenin her tarafını billen bilmek lazım. Şimdi bir ayet-i kerimede deniliyor ki <gülüyor> ne ise kemislihi şeyun ve hüsemi ul basir Allahu Teala Hazretlerine benzeyen bir tek şey yoktur mahlukatu içinde. Yani biz Allahu Teala Hazretlerini bir başkasına anlatacağımız zaman Allahu Teala Hazretleri bak şuna benzer diyemeyiz. Ne <gülüyor> ise kemislihi şeyun ayeti kelime ona benzeyen hiçbir şey yoktur. La türükül ebsar <gülüyor> ve hüveyürükül ebsar gözler onu idrak edemez, göremez gözler ama o gözleri görür. O gözleri bilir Allahu Teala Hazretleri. E şimdi bu ayet kereme, kelimeler varken biliyoruz ki muhalefetün bil havadis vasu var Allahu Teala Hazretlerinin mahlukatına sonradan var olmuş yaratıklara benzemez Allahu Teala Hazretleri. Kullu hatara bi balike fe Allahu Teala gayru zalike. Hatırına ne gelirse Allahu Teala Hazretleri o şekilde münezzehtir. Hatırına gelmesi mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri Hüvel evvelü vel ahirü vel zahirü vel batın evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Sen sana senden yakındır. Yerlerin göklerin Rabbıdır, sahibidir. Efendim bu dünyada, bu dünyanın halikı Razık'ı sahibi olduğu gibi ta 2 milyon seneden uzak yerlerde olan yıldızların da sahibidir. Bu kainatın her yerine gücü kuvveti erişir, her yerinden her zevresinden haberdar bir zatı Celildir. Onu öyle, o kadar aklımız o kadarını erer. Yani daha fazlasını ermez. Peki niye o zaman bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bir ucu Allahu Teala Hazretlerinin elindedir dedi? Ha, bu hadisi şerifte bir benzetme var. Biz biz benzetmesiz anlayamayız bazı şeyleri. Bize Peygamber Efendimiz demek istiyor ki bir insan düşünün ki bir kuyuya düşmüş veya bir uçuruma düşmüş efendim veya büyük bir tehlikeli yerde başka türlü kurtarmak mümkün değil. Yanına inmek mümkün değil efendim. Ne yapacaksın? İp sarkıtacaksın. O da ipi sıkı tutacak. Onu oradan çekeceksin. Ölümden kurtulacak. Orada kalırsa ya suyun içinde boğulur ya oradaki canavarlar onu parçalar veya daha başka bir şey olur. Öyle kurtulur. Ha işte bunu böyle düşünün. işte Kur'an-ı Kerim buna benzer demek. Kur'an-ı Kerim Kuyuya düşmüş, çukura düşmüş bir insanı kuyudan çekip kurtarıcı bir ip gibidir. Ona sarılırsa insan kurtulur. Sarılmak ne demek? Yani ben Kur'an-ı Kerim'i böyle sımsıkı tutup göğsüme bastıracağım o malaya mı? Bak orada da benzetme var. Sarılmaktan murat da Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, içindekilerle amel edeceksin. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i allah Teala Hazretleri, kullar okusunlar onunla amel etsinler diye gönderdi. Kullar da Kur'an okumayı amel etmek sandılar. Ya Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman iş başlıyor, bitmiyor ki. Okuduğunu tatbik etmek gerekiyor. Okuyacaksın, tatbik edeceksin. Okudum, tamam, oh rahat, elhamdülillah. Bir cüz Kur'an-ı Kerim okudum, kapat, ondan sonra kahveye git. Ondan sonra sigara, tavla, kumar, domino, bilmem ne. E hani e okudum ben Kur'an-ı Kerim. bu sabah elhamdülillah evimden dışarıya çıkmadan önce şu kadar tesbih çektim, bu kadar Kur'an-ı Kerim okudum, tamam. Kur'an-ı Kerim'i okumak amel sandılar diyor. Bak İbn-i Mesud radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in sahabeyi e, güzidesinden bir e, muhterem zat okumayı amel sandılar diyor. Amel, amel değildir demek. Okumak da güzel bir şeydir. Çünkü insan okuyarak e, bilgi sahibi olur da ona göre hayatını tatbik eder. Hatta yüzüne baksa da sevaptır. Kur'an-ı Kerim'e böyle harflerine baksa sevaptır. Elif lan mim dese, elifi için bir, lamı için bir, mimi için bir Allah sevap verir. Hiç şüphe yok. Bu böyle ama içindekilerle amel edeceksin. Şimdi burada da bizim bir büyük hastalığımız var. Demin o sünnet-i seniyyeye sarılmama hastalığımız yaygın dedik ya, çok yaygın yani. Burada da bizim hastalığımız, biz Kur'an-ı Kerim'i ölülerimiz için okuyoruz. Kendimiz de böyle okuyup tatmin olmak için de okuyoruz. Bir cüz okudum, iki cüz okudum falan diye. Ama manasını okuyup öğrenip de hayatımda onu tatbik edeyim diye bir azim içimizde belirmemişler. Yani böyle bir şeyin belki farkında bile değiliz. Ya Benim şu Kur'an-ı Kerim'i bir baştan sonra okuyup da ne diyorsa onu yapmam lazım. Başlayayım baş sayfasında. İlk ayeti okuyayım. İkinci ayeti okuyayım. Her ayeti de ben bu ayeti öğrendim. Buna göre hayatımı nasıl tanzim etmem lazım gelir diye üzerinde düşünüp ondan sonra hareketlerimi ona göre tanzim edeyim. Böyle bir düşünceye sahip Kaç tane Müslüman tanıdığını söyle bir düşünün bana bir varsa bir kimse söyleyin ben de bazılarında onu söyleyeyim. Bir kahraman adam varmış. Efendim diye böyle masal anlatır gibi anlatayım ki işte kalabadaki cemaatimden birisi bana söyledi. Efendim bu adamcağız Kur'an-ı Kerim'i manasını bilmek için okuyormuş. Her ayet-i kerimenin üzerinde düşünüyormuş. Bu ayet-i kerimenin manası bana ne emrediyor ben ona göre nasıl hareket edeyim diyormuş da onu da yapmaya çalışıyormuş. Yani heykel dikmek caiz değil ama artık mükafat verelim para toplayıp aramızda. Umumiyetle bunu da yapmıyoruz. Neden? Biz babadan Müslümanız. Babadan Müslümanız. Ailemiz bizi küçükken yetiştirdi. Evladım en çok kimi seversin Allah'a severim. Küçükten onu söyledi ama o sözün manasının derinliğine bir türlü inmedi. Küçükken annesi babası döve söve bağıra çağıra mahallenin camine gönderdi. Amme cüzünde okutturdu. Tamam, Allah'ı severim diyor. Ondan sonra kimi seversin? Resulullah'ı severim diyor. Tatillerde de şeyizm olan gitti camiye, efendim amme cüzüne kadar okudu, Kur'an-ı Kerim'i söktü. Ondan sonra da işte okuyacak, diyecek Bir de hatim merasimi vesaire bitti. Babadan böyle gelmiş diyor, alıştığımız şeyler üzerinde de düşünmüyoruz çok. ...insan böyle her zaman geçtiği yol üzerindeki ağacı filan görmezmiş... ...hani sizin evin orada bir ıhlamur ağacı var ya... ...onun altında geçen gün şöyle oldu böyle oldu... ...hangi ıhlamur ağacı ya der insan Neden? ...her zaman geçtiği yol dikkat etmiyor... ...hani sizin evin üç ev aşağısında hani bir sarı ev var ya... ...hangi sarı ev filan... ...dikkat etmiyor, dikkatsiz geçiyor alıştığı için... ...biz de alışkanlık Müslüman'ıyız. ...yani babadan dededen böyle alışma yoluyla Müslüman olmuşuz... Eğer başka bir dinde olsaydık, bir İngiliz gibi olsaydık, bir Amerikalı gibi olsaydık, inceleyecektik. Hristiyanlığı bırakmak istemeyecekti canımız. Uğraşacaktık, didikleyecektik, çırpınacaktık, ya. Olduğumuz yerde kalsak ya ne diye böyle bir bir ara bizimle harbetmiş olan, bizim de onlarla harbetmiş olduğumuz bir taifenin dinine ne diye gireyim falan diye ama inceliyor, inceliyor, inceliyor efendim. Bir zaman haçlı seferleri tertip etmişler buraya, 20 tane, 30 tane, bilmem 50 tane, yüz tane, şimdi İngiliz geliyor, Müslüman oluyor. O haçlı seferi tertip etti, geldi bizim beldeleri aldı, biz de onun kafir kalbini aldık, mümin ettik işte bak. Kim galip? Allah'ın indiğinde biz galibiz. Müslüman oluyor. Neden? Mecbur. İnsan Kur'an-ı Kerim okursa mecbur Müslüman olma. Amerikalı profesyonun birisi. Müslüman olmuş. Bizim üniversitedeki arkadaşlardan bir tanesi gitmiş soruyor. Efendim diyor sülaleniz nereye bağlı? Yani Avrupalı mısınız? Nereden göçtünüz buraya? Bilmem ananız hangi asıldan, babanız hangi asıldan? <gülüyor> Profesör gülüyor. Anladım diyor ne demek istediğini. Hiç sülalemde Müslüman yok diyor. Yani sonradan sonradan kanım çekti de ondan Müslüman oldum filan dersen öyle değil diyor. Neden? Ben diyor bildiğiniz Haşin Haşarı blujum pantolonlu bir Amerikan genciydim diyor. Motosiklette binen, efendim spor yapan, fazla kitap okumayı sevmeyen, efendim iri vücutlu, midesinden ve zevkinden başka bir şey düşünmeyen bir Amerikalı genç. Almanya'ya gittim diyor bir ara. Bir şey dikkatimi çekti. Baktım ki diyor Alman ahalisi çok kitap okuyor. Otobüste kitap okuyor, trende kitap okuyor. Bir yere biraz oturdum, hemen cebinden bir kitap çıkartıyor, kitap okuyor. Oradan biraz kitap okuma merakı bulaştı bana diyor. Ya bunlar okuyorlar, biz de hiç okumuyoruz, galiba bizim yaptığımız doğru değil, biz de biraz okusak ya falan demiş Amerikalı olarak. E, kitap okumak için ne yapmak lazım? Kitap almak lazım. Kitapçı dükkanına girmiş, böyle bakınırken şu kitaptan ver, şu kitaptan ver parası da var cebinde tabi biraz kitap almış. Hindistir, ...Hintlilerin dinlerine ait bir kitap görmüş... ...ha şundan da ver demiş... ...Budizm'den efendim bir kitap... ...onu da almış... ...bir de bakmış orada... ...üç ciltlik bir de Kur'an-ı Kerim tercümesi var... Abi, ...ver bakalım bir de şunu demiş... ...o kitapları almış... ...getirmiş şeye... ...orada da okumamış... ...Amerika'ya getirmiş... ...tatilin dönüşünde Amerika'ya getirmiş... ...60 kütüphanesinin bir köşesine... ...Allah'tan bir zaman sonra... Ya şu aldığım kitaplarda ne var, ne yok filan diye almış, okurken ona bakmış, buna bakmış, Kur'an-ı Kerim'e bakmış. Ya şu Müslümanların kitabı, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim derler. Bu Müslümanlar da bir acayip taip de. Dünyanın yarısı bunların elinde. Bakalım neyin nesiymiş? Açmış Kur'an-ı Kerim'i, Fatiha'yı bir okumuş. Okudu ya, yakalandı. Tamam. Fatiha'yı bir okumuş, ondan sonra geçmiş Bakara'yı okumuş, ondan sonra bir merak salmış, biraz ciddileşmiş, lügat almış, bilmem ne yapmış filan. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuş, tamam, kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Neden? Çünkü o bir iptir ki bir ucu Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir, birisi sarıldı mı onu çeker, Cennete götürür. Şimdi diyor ki, siz diyor kendi kültürünüzün kadirini, kıymetini bilmiyorsunuz diyor. Siz Müslümansınız, kendi kültürünüzden haberiniz yok diyor, sizin büyük adamlarınız var diyor, nice büyük alimleriniz yetişmiş diyor, deha sahibi adamlar. Dahi adamlar yani sıradan insan değil dahi insanlar. Onların kitaplarını okuyun diyor bize tavsiye ediyor. Müslümanlar gözünüzü açın güneş batıdan doğuyor. Eskiden doğudan doğardı. Öbür tarafa şey yapardı. Bak şimdi Amerikalı Amerikalı 20 sayfa 30 sayfa konuşmalarını yazmış bizim üniversiteli arkadaş. 30 sayfa röportajı yazmış. Amerikalı bize nasihat ediyor aklınızı başınıza toplayın diyor, ulemanızın kadirini bilin, onun kitaplarını okuyun, şöyle yapın, böyle yapın filan. Birkaç yerde, birkaç yerde onun o şeyinin makalesini söyledim. Bak bu makaleyi okuyun dedim. Okuyanların hepsi de beğendiler. Çünkü adam kalpten konuşuyor. Sonra Avrupalıların bazısı şey yapar. Yani devletin adamı olur. Şu Müslümanların hali nasıldır bir anla bakalım filan diye onlara vazife verirler. Maaşlı adam. Sakal bırakır. Gelin Müslümanların arasına ben Müslüman oldum der. Aldatır, kandırır. Ondan sonra e, Müslümanların içinden öğreneceğini öğrenir gider gene. Bu da öyle mi filan diye ben merak ettim. Bir arkadaşa sordum. Ya bu dedim böyle Müslüman olmuş bir Amerikalı var. Adına da şöyle diyorlar. Bu acaba nasıl bir adam ki dedim. Çok itimat ettiğim alim bir arkadaşım dedi ki ha ben onu tanıyorum dedi. Geçen sene dedi, Hicaz'daydı dedi. Ee. ...sakal da bırakmış dedi, Arapça da öğrenmiş dedi, bakın. Diyor ki o Amerikalı, madem Müslümanız diyor, madem Kur'an-ı Kerim Arapça diyor, madem hadis-i şerifler Arapça diyor... ...ilk işimiz Arapça öğrenmek diyor. Biz neredeyiz? Biz tabii baba dede Müslümanı olduğumuz için, adet Müslümanı olduğumuz için... ...hiç Arapça da bize lazım demiyoruz. Ama o paçayı sıvamış, bizden önce Arapçayı öğrenmiş... Hicaz'da diyor, güzel güzel de Arapça konuşuyor diyor. Bunu söyleyen şahıs Mısır'da tahsil görmüş kimse. Benim konuştuğum kimse. Diyor ki Arapçası da güzel maşallah diyor. Ağır ağır tane tane çok güzel Arapça konuşuyor diyor. E ee, Bir yerde diyor, kalabalık halindeydik de diyor. Ondan sonra namaz kılmak gerekli diyor. Sen geç ya dedik diyor. Biz onu zorladık diyor. İmamlığa da onu geçirdik diyor. O başkasının arkasına kolay namaz kılmaz. Yani... Böyle bir çürük bir insan olsa kendisi geçer, kendisi kıldırır da onu geçirdik diyor. Yani allah Teala Hazretleri bize bak ona verdiği gibi bir uyanıklık versin. Yani bu adet tarzındaki Müslümanlıktan şuurlu Müslümanlık haline cümlemizi intikal ettirsin. Yaptığı işi düşüne taşına yapmak nasip eylesin. Bu bizim dersimizin başlangıcı olacaktı da daha başka şeyler söyleyecektim. Ama bizim planladığımız zaman geldi. Ama bu nasihatler aslında hepimize yeter. Yani bu sözlerin arkasından çıkan şu ki, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğreneceğiz, ezberleyeceğiz, manasını öğreneceğiz. Resulullah'ı çok iyi tanıyacağız. Sünnet-i Seniyyesi'ni öğreneceğiz, tatbik edeceğiz. Sonra bir de şey var, bir şey daha öğrendik. Hülefâ-i <ithole> râşidînel-mehbiyyîn <sous> Resulullah'ın yolundan giden, hak yol üzere olan, insanları hakka çeken kimselerin sünnetine de uyacağız. Yani ilmi ile amil ilmi ile amil ulemayı arayacağız, bulacağız, onların da yoluna tabi olacağız ki, öyle olur işte, beraberce olur bu iş, derli toplu olur, öyle onlara uyarak insan o zaman şey olur, yani hani kitaptan okumak başkadır görerek görerek başkadır. Eski alimlerden birisi demiş ki evladım bak şimdi ben abdest alıyorum. Benim nasıl abdest aldığıma bak. Bu abdestin inceliklerini çok kitapta bulamazsın demiş. Görünce başka türlü olur. Bu eski eski tarikatlarda şeylerde plan maksat maksat nedir? Görerek öğretmektir. Bu görerek öğretmek yolu nereden çıkmış? Peygamber Efendimiz asabını görerek öğretti. Asabının içinde yaşadı. asabı onun çevresinde böyle çevrelendiler, halkalandılar. Geceleri, gündüzleri, yolculukları, oturmaları, kalkmaları, sohbetleri, yemeleri, içmeleri Resulullah ile oldu o bahtiyarların. Her halini gördüler Peygamber Efendimizin. Her sözünü işittiler, nasıl hareket ettiğini. Ondan sonra kendileri de öyle kısa zamanda yetiştiler de Peygamber Efendimiz diyor ki benim ashabım benim şu arkadaşlarım, benim çevremde bulunan şu benim güzüyle e, dostlarım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Neden yani yetişti? Görerek yetişti. O görerek yetiştirme yolunda sohbet usulü derler. Peygamber Efendimizin hepsi sohbetinde piştiler. Sahabi oldular, sahibi oldular. Peygamber Efendimizin asabından oldular. Yani sohbetinde yetiştiler. İşte o yoldur o. Onun için insan nerede bir ilmiyle amil, dünyaya metelik vermeyen, ahirete rağbet eden Allahu Teala hazretlerini bilip onun yolunda yürüyen efendim hakkı darılsa da darılmasa da karşı tarafa şöyle yumuşak yumuşak tatlı tatlı söyleyen bir hakiki alim bulursa sımsıkı sarılması lazım. Asıl imam onlar işte. Asıl efendim başkan onlar. Onlara tabi ol, sor dediğini yap. Onlara isyan etme, isyan ederse insan zararda olun. allah Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Amin. Bu dünyanın boşluğunu, hiçliğini bize göstersin. Amin. Ahiretin ebedi hayat olduğunu ve asıl ona göre hazırlanmak, onun için gayret sarf etmek gerektiğini idrak edip de şu dünya imtihanını, şu fırsatı elden kaçırmadan Rızasına uygun hareket etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. <Gülüyor> Fatiha-i şerife maal besmele. <Gülüyor> Beş salavat-ı şerife. Üç elem neşrah leke, maal besmele.